Yn yeddi hi llahu felamu dillelah, ve men yudril felahadiyelah. Ve eşhedu enn la ilahe illallahu wahtahu la sharike le, ve eşhedu enn Muhammeden abduhu ve rasulü. Yâ eyyuhel lezîne âmenu atteku haqqa tukatihi, ve la temutunne illa ve entum muslimun. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا من كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا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 Ca detülbeyda şerhinde ikinci cildin Resuller-i bölümünden devam ediyoruz inşallah. Davud Aleyhisselam'ın fazileti 1076 numaralı rivayet. Ebu Erer radıyallahu anh'ten Nebi Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Davud Aleyse Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam'a Kur'an'ı yani Zeburu ona vahiy okumak kolaylaştırıldı. Davud kendisinin binek hayvanlarının sefere hazırlanmasını emrederdi de onlar eğerlenirdi. Bunlar eğerlenmezden evvel Kur'an'ı okurdu. Davud yalnız kendi elinin emeğinden yerdi. Bunu say-ı sınatla Buhari rivayet ediyor. Davud Aleyhisselam'ın ibadeti 1077 numaralı rivayet Ebu Derda'a radıyallahu anh'ten Davud Aleyhisselam'dan bahsedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların en fazla ibadet edeniydi. Bunu da Hasan İsnad'la Buhari tarihinde, Hakim Müsnedrek'te, Tirmizi Sünen'inde, Bezzar Müsned'de, İbn Asakir tarihinde, Eddu'l-Abi'de, Kuna'da rivayet etmiştir. 1078 numaralı rivayet, Abdullah İbn Amr radıyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a en sevimli olan oruç Davud aleyhisselamın orucudur. O bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. Allah'a en sevimli olan namaz Davud aleyhisselamın namazıdır. O gecenin yarısında uyur sonra üçte birinde kalkar namaz kılar sonra altıda birinde uyurdu. Davud aleyhisselam düşmanla karşılaşınca da kaçmazdı. Bunu da sayısınatla Abdurrezzak Musennef'in de Ebu Havane'de Müsnedin'de rivayet etmiştir. Abdullah İbni Amr radiyallahu anh'a da e, bu oruca ölene kadar devam ediyor. Bir gün tutuyor, bir gün tutmuyor. Hatta yaşlanınca teşk ediyor Nebi aleyhissalatü vesselamın vursatını kabul etseydim diyor. Bu e, sahabelerden bazıları işte ben hiç... İftar etmeyeceğim, bazı ben hiç uyumayacağım, bazı ben kadınlarla evlenmeyeceğim deyince, malum uzunca hadis bu halde geçiyor, başka yerlerde de. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam çıkıp ölümle tehdit edinceye kadar e, diyor ki benim ibadetim budur, uyarıyor kimseleri. Sonra da İbn-i Amir Radiyallahu ben daha çok ibadet etmek istiyorum diyor. O da işte ayda üç gün oruç tut diyor, sonra böyle indire indire en son... En son diyor, bu Davud'un orucudur diyor. Bir gün tut, bir gün tutma diyor. Ama İbn-i Amir radıyallahu anh'a yaşlanınca, güçten düşünce buna da pişman oluyor. Ama Nebi aleyhissalatü vesselam'dan bunu aldığı için de bırakmıyor yani. O orucuna ölene kadar bu şekilde devam ediyor İbn-i radıyallahu anh'a. Süleyman aleyhisselamın hükmü, 1079 numaralı rivayet. Abdullah bin Firuz et deylemi raym dedi ki, Taif'te elveh denilen bahçesinde Abdullah İbn-i radıyallahu anh'ın yanına girdim. Şöyle diyordu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Süleyman bin Davud Aleyhisselam ve Beytül Mahdis'i bina ettiği zaman Allah azze ve celle'den üç şey istedi. Bunların ikisi kendisine verildi, üçüncüsünün de verilmiş olmasını umarım.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 Bunu da Buhar ve Müslim'in şartlarına göre sayısınatla Hakim Müsrederek'te Nesai ve İbn-i Mace Sülenlerinde, İbn-i Uzey ve İbn-i İbban Sayihlerinde, Kebir'de, ziyal Maktis'i, Fadail-u Beyt-il Maktis'te, i̇bn Asakir tarihinde rivayet etmiştir. 1080 numaralı hadis Ebu Rere radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki kadının yanlarında iki oğulları varken Kurt gelip iki yollarından birini alıp gitmişti. İki kadın Davud Aleyhisselam'ın hakemliğine başvurdular. Kalan çocuğun büyüye ait olduğuna hükmetti. İkisi Davud Aleyhisselam'ın yanından çıktıklarında Süleyman Aleyhisselam ikisini çağırdı ve bir bıçak getirin. Çocuğu ikisi arasında pay edeyim. Yani çocuğu ikiye böleyim dedi. Kadınlardan küçük olanı Allah sana rahmet eylesin. Bu onun oğludur. Onu kesme dedi. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam çocuğun küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Bunu da Say-i Buhar ve Müslim rivayet ediyorlar. Yani burada şöyle bir şey sorulursa bir Nebi Davud Aleyhisselam'dan bahsediyorum. Nasıl yanlış hüküm veriyor? Yani bu kadı olarak Nebi için mümkün bir şeydir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da Olur ki diyor biriniz bana delilini diyor hasmından daha iyi sunar diyor delillerini diyor. Ben de onun lehine hükmederim diyor. Ama diyor bilsin ki o e, haklı olan eğer delilini sunamadığı için hakkını alamadıysa hakkını verdiğim kişi yani sadece daha iyi laf yaptığı için, daha güzel sunduğu için ben ona ateşten bir pay vermişimdir diyor. Yani içtihat makamında, kadılık makamında Allah Azze ve Celle bildirme edilemediği takdirde Nebi için bile böyle bir hüküm vermek mümkündür. Çünkü zahire göre hüküm verilir kullar arasında. Nebi de kavminin başındaki kimse olduğu için onun için de bu mümkündür. Yani bu rivayetleri de bunu anlıyoruz. Süleyman Aleyhisselam'ın yemini. 1081 numaralı hadis. Ebu Nere radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Süleyman bin Davud aleyhi ve sellem.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 Bunu da Sahih İsnad'la Ahmet Müsned'in bu Buhar ve Müslim Sahihlerinde rivayet ediyorlar. Yani burada Allah Azze ve Celle'nin nebisini bile inşallah demediği için böyle bir şeyle imtihan ediyor. Ama mesela Yecüc Mecüc çıkacağı zaman yani kafir bir kabim ama reisleri işte biliyorsunuz rivayeti kazıyorlar çıkmak için. Sabah devam ederiz diyorlar, geldiklerinde kapanmış oluyor yine. Bir daha geliyorlar, bir daha geliyorlar. En son reisleri diyor ki, inşallah diyor, yarın devam ederiz diyor. Allah Azze ve Celle o sözü söylediği için bir daha geldiklerinde kapanmamış oluyor şey. Ve kazmaya devam edip sonra Allah'ın takdir ettiği fesadı yayacaklar dünyada. Süleyman Aleyhisselam'a verilenler, 1082 numaralı rivayet İbn-i Abbas radıyallahu anhadan Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'tan istememiş olmayı arzu ettim bir istekte bulundum. Rabbimin elçisini anlatarak dedim ki, Ey Rabbim, Süleyman aleyhisselamın emrine rüzgarı verdin, Musa aleyhisselam ile konuştun. Allah tebareke ve teala buyurdu ki, Seni bir yetim olarak bulup sığındırmadın mı? ''Seni şaşkın bulup da hidayet etmedim mi? Seni düşkün bir halde bulup da ihtiyatsız kılmadın mı?'' diyor. Ben de yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da evet dedim diyor ve istememiş olmayı arzu ettim. Bunu da buharinin şartına göre sayısın adla İbn-i tefsirinde, Hakim Müsredirek'te, Ziyal-u Makdisel Muhtare'de, Taberani Mucemül Kebir'de, Ebu Said-i Nakkaş emalesinde, Beyyaki Delal-i Nubuvve'de, Tahavi'de, Şerh-i rivayet etmiştir. Süleyman Aleyhisselam'ın ölümü, 1083 numaralı rivayet, Abdullah İbn Abbas Radiyallahu Hanım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Süleyman bin Davud Aleyhisselam, Ramazan'da namaz kılınca önünde bir ağacın bittiğini görür ve adın nedir diye sorardı. ''Ağaç adım şudur'' der. Süleyman Aleyhisselam ''Sen ne içinsin?'' diye sorar. ''Ağaç şu şey için'' derdi. ''Eğer ağaç bir hastalığın devası ise yazılır, ekilecek bir ağaç ekilirdi.'' Süleyman Aleyhisselam bir gün namaz kıldıktan sonra önünde bir ağacın bittiğini gördü ve ''Adın nedir?'' diye sordu. ''Ağaç Harnub, keçi boynuzu'' dedi. Süleyman Aleyhisselam ''Sen ne içinsin?'' diye sordu. Ağaç bu evin harap olması için dedi. Süleyman Aleyhisselam, Allah'ım cinlerin öldüğümü bilmelerine imkan verme. Ta ki insanlar cinlerin kaybı bilmediklerini anlasınlar dedi. Bir asa alarak ona dayandı ve o haldeyken Allah onun ruhunu aldı. Süleyman Aleyhisselam bir yıl boyunca bu durumda kaldı ve bu sırada cinler onun vefatından habersiz çalışmaya devam ettiler. Asayı bir ağaç kurdu yiyip Süleyman Aleyhisselam yere düşünce cinler onun vefat ettiğini anladılar. O zaman anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi bir yıl boyunca bu aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı. İbn-i Abbas radıyallahu anh'a şöyle derdi. Cinler asa'ya yiyen ağaç kurduna teşekkür edip nerede olursa olsun ona su götürmeye başladılar. Bunu da Buhari'nin şartına göre Say-i Sınad'la Hakim Müsnederek'te, Bezzar Müsned'inde, haberi Tefsir'de, yine Taberi Tarihinde, Taberani Mucemül Kebir'de, Ziya-ül Makdisel Muhtare'de, Bağgendi Emalisi'nde, Ebu Naim Hilyatül Evliya'da, yine Ebu Naim Tıbbül Nebevi'de, İbni Asakir Tarihinde, Zehebi'de, Siyer-u Alâmin Nubelâ'de rivayet ediyor. Bu e, Sebe Suresinde geçiyor. Bu lafızlarla zaten 12, 13, 14, 15. ayetlerde Süleyman Aleyhisselam'ın emrine cinlerin verildi. Ve işte bu öldüğü zaman cinlerin kaybı bilmemesi için Allah Azze ve Celle'nin onu asasına dayanır halde kılması cinlerde bir yıl boyunca çalışmaya devam ediyorlar. Ne zaman ki işte bu ağaç kurduğu asa yiyor Süleyman Aleyhisselam düşüyor o zaman anlıyorlar cinler. Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünü Süleyman Aleyhisselam'dan sonra kafir olanlar 1084 numaralı rivayet İbn-i Abbas radıyallahu anh'a Asaf Süleyman Aleyhisselam'ın katibiydi ve ismi azamı biliyordu Süleyman Aleyhisselam'ın her emrini yazıyor ve tahtının altına saklıyordu Süleyman Aleyhisselam ölünce şeytanlar onları çıkardılar ve emirnamenin her satırının arasına Büyü ve küfür yazarak işte bu Süleyman'ın amel ettiği şeylerdir dediler. Halkın cahilleri onu kafir saydılar ve sefihleri ona sövdüler. Alimleri ise durakladılar. Halkın cahilleri Süleyman Aleyhisselam'a sövmeye devam ettiler. Ta ki Allah Azze ve Celle şu ayeti indirdi. Şeytanların Süleyman'ın mülki hakkında uydurduklarına uydular. Süleyman kafir olmadı lakin şeytanlar kafir oldular. Bakara suresi 102. ayet. Bunu da Buhari'nin şartına göre sahihsnatla Nesai tefsirinde İbn Levatim tefsirinde yine rivayet etmiştir. Yani bugün Yahudilere göre zaten onların Tevrat'ta Süleyman Aleyhisselam müşrik olmuştur. Yani bir nebi için öyle itikad eder onlar. Ondan sonra sapıtmıştır günah işleme falan diye Süleyman Aleyhisselam doğrudan müşriktir Yahudilere göre. O yüzden onunla alakalı gelen çok sıkıntılı İsrailiyat rivayetlerde vardır. Özellikle Süleyman Aleyhisselam'la alakalı gelin. Sebe halkı 1085 numaralı rivayet Ferbe bin Musek el Muradi radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip ey Allah'ın Resulü İslam'dan yüz çevirenlere karşı İslam'a yönelenlerle beraber savaşabilir miyim diye sordum. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlarla savaşmak hususunda bana izin verdi ve beni onlarla savaşacak olanlara komutan tayin etti. Yanından çıktığım zaman peşimden adam gönderip beni geri çevirdi ve şöyle buyurdu. Kavmini İslam'a davet et ve onlardan Müslüman olanlardan Müslümanlıklarını kabul et. Kim de Müslüman olmazsa sana yeni bir emir verinceye kadar acele etme. Sonradan Sebe hakkında indilen ayetler indirilince bir adam, Ey Allah'ın Resulü Sebe nedir? Bir ülke mi yoksa bir kadın mı? diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sebe ne bir ülkedir ne de bir kadın. Fakat o Araplardan 10 çocuğu olan bir adamdır. Bu çocukların altısı Yemen'e, dördü de Şam tarafına gittiler. Şam tarafına gidenler Lahım, Cüzem, Lassan ve Amile adındaydılar. Yemen tarafına gidenler ise Ezliler, Eşariler, Himyer, Kinde, Müzhiç ve Enmarlılarıdır. Bir adam Ey Allah'ın Resulü Enmar nedir dedi Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Onlar Hasam ve Beciledir buyurdu. Bunu da Say-i İslat'la Buhari tarihinde, Tirmizi Sünen'inde, yine Ebu Davud Sünen'inde, Taberi Tefsir'inde Hakim Müstederek'te rivayet etmiştir. İbn-i Abbas radıyallahu anhadan Hasen İslat'la da Ahmet bin Anbel Müsted'inde Hakim Müstederek'te, Taberani'de, Mucemül Kebir'de rivayet etmiştir. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın davetteki meneci Müslim'de başka yerlerde sabit olduğu üzere bir yere seriye gönderdiği zaman onları önce İslam'a davet ediyor ve onlara bildirin ki diyor, işte aynı haklara sahip olacağız diyor. Aynı ganimetleri bir şeyde detayda hani eğer diyor hicret etmezlerse o zaman ganimetten paylar yoktur Bedeviler gibi o hükümde yaşarlar diyor. Eğer dinlerinde kalırsa yani kitap ehliyse Yahudi ya da Hristiyansa o zaman e, ibadethaneleri yıkılmayacak, öldürülmeyecekler ama cizze verilecekler. Bunu da kabul etmezlerse üçüncü bir tercih olarak da o zaman işte e, savaş hükmü onlar hakkında cari oluyor. Yani burada henüz Allah Azze ve Celle bu meseleyi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a teşri buyurmamış görünen zaten Sebe surası da Mekki bir suredir. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam da önce izin veriyor sonra geri çevirip yani onları İslam'a davet etmesini sonra da acele etmemesini söylüyor. Yunus Aleyhisselam 1086 numaralı rivayet İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki Yunus Aleyhisselam balığın onu atmasından sonra Rasul olarak gönderildi. Bunu da Hasan İsnad Taberi tefsirinde rivayet ediyor. 1087 numaralı rivayet Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ta Yunus aleyhisselam kavmine kendilerine üç gün içinde azap geleceğini vaat etmişti. Bunun üzerine kavmi her anayı oğlundan ayırıp Allah'a yalvararak bağışlanma dilediler. Allah da onlardan azabı kaldırdı. Yunus aleyhisselam ise azabın gelmesini bekliyor ama bir şey görmüyordu. O zaman da yalan söyleyen ve delili olmayan kişi öldürülüyordu. Bu sebeple kızgın bir şekilde gidip gemideki bir topluluğun yanına gitti ve onu tanıyıp gemiye aldılar. Yunus Aleyhisselam gemiye binince diğer gemiler sağa sola giderken o gemi yerinde kaldı. Yunus Aleyhisselam geminize ne olmuş diye sorunca onlar bilmiyoruz dediler. Yunus Aleyhisselam ben biliyorum gemide sahibinden kaçan bir köle var. Onu denize atmadıkça gemi hareket etmez dedi. Gemidekiler ey Allah'ın nebisi vallahi seni atmayız dediler. Yunus Aleyhisselam kura çekin ve kime çıkarsa onu atın dedi. Yani Yunus Aleyhisselam burada kendini ima ediyor aslında. 3 defa kura çektiler, üçüncüde de Yunus Aleyhisselam çıktı. Bunun üzerine gemiden atıldı ve atlarken kendisi için görevlendirilen balık onu yutup Denizin dibine götürdü. Yunus Aleyhisselam çakıl taşlarının tesbihini duyunca karanlıklar içinde senden başka ibadete layık hak ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zulmedenlerden oldum diye seslendi. Yani Kur'an'daki geçen duası Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam balığın karnındaki karanlıkta denizin karanlığında ve gecenin karanlığındaydı. O böyle dua edince hasta bir şekilde denizde Ve tüyleri çıkmamış kuş yavrusu gibi bir sahile bırakıldı. Allah ona yaprakları büyük bir ağaç bitirdi. Yunus Aleyhisselam bu ağacın altında gölgelenip onun meyvelerinden yiyordu. Ağaç kuruyup Yunus Aleyhisselam onun için ağlayınca Allah ona şöyle vahyetti. Yüz bin veya daha fazla kişinin helak olmasını istemene değil de kuruyan bir ağaç için mi ağlıyorsun? Yunus Aleyhisselam oradan ayrılınca koyun otlatan bir genç gördü ve ''Sen kimlerdesin ey genç?'' diye sordu. <gülüyor> genç Yunus Aleyhisselam'ın kavminden dedi. Yunus Aleyhisselam geri dönünce kavmine selam söyle ve Yunus ile karşılaştığını söyle dedi. Genç eğer sen gerçekten Yunus isen yalan söyleyip delili olmayanın öldürüleceğini biliyorsun. Bana kim şahitlik edecek dedi. Yunus Aleyhisselam, şu ağaç ve şu yer sana şahitlik ederler dedi. Genç, onlara emir ver dedi. Yunus Aleyhisselam, bu genç yanınıza geldiğinde ona şahitlik edin dedi. Ağaç ve yer şahitlik ederiz dediler. Genç kavmine döndü. Çocuğun kardeşleri vardı ve onların koruması altındaydı. Genç krala gidip Yunus Aleyhisselam ile buluştu. Sana selam söylüyor dedi. Kral çocuğun öldürülmesini emretti. Kardeşleri onun delili var deyince kral onunla bazılarını ağaca ve çocuğun Yunus Aleyhisselam ile buluştuğu yere gönderdi. Genç yer ile ağaca Allah için söylemenizi istiyorum. Yunus Aleyhisselam sizi şahit tutmadı mı dedi. İkisi de evet dediler. Bunun üzerine gençle gidenler korku içinde geri dönerek ağaç ve yer sana şahitlik ediyor deyip krala giderek gördüklerini anlattılar. Kral çocuğun elinden tutarak yerine oturdu, oturttu ve sen bu yere benden daha layıksın dedi. Bu genç 40 yıl boyunca onların işlerini güzel bir şekilde idare etti. Bunu da Buhar ve Müslim'in şartlarına göre Sahih-i Sadle Ahmet bin Hanbel'de, İbn Vişe'de ve Musannef'te, Taberi tefsirinde ve tarihinde, İbn Batim'de tefsirinde rivayet etmiştir. 1088 numaralı rivayet Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zunnu'nun yani Yunus aleyhisselamın ismidir. Balığın karnındaki duası senden başka ibadete layık hak ilah yoktur. Seni tenzih ederim gerçekten ben zalimlerden oldum şeklindeydi. Bir Müslüman da bununla Rabbine dua ederse mutlaka duasına icabet edilir. Bunu da Say-i Sinat'la Sünen'inde, Ahmet bin Ambel Müsned'inde, Nesai Sünenül Kübra'da, Hakimet Tirmizi Nevadürülüsü Usul'da, Bezzar müstedinde Taberi Tefsir'inde, Hakim Müsnedirek'te, Beyakide Şuhab-ül İman'da rivayet etmiştir. 1089 numaralı rivayet, Taus Rahimullah dedi ki, Yunus Aleyhisselam'a falan gün kavmine azap gelecek denildi. O gün gelince kavminin arasından çıktı. Onun yokluğunu fark eden kavmi de küçüğüyle büyüğüyle hayvanlarını ve her şeylerini alarak çıktılar. Sonra anneyi çocuğundan, davar oğlağından, deve ve sığırları yavrularından ayırdılar. Sonra kuvvetli bir ses duydular. Azab onlara geldi ve kendilerini gelen azaba bıraktılar. Sonra azab onlardan uzaklaştırıldı. Yunus Aleyhisselam kavmine azap is isabet etmeyince kızarak gitti ve bazı insanlarla gemiye bindi. Gemi denizde bir müddet yol aldıktan sonra durdu ve ilerlemez oldu. Geminin sahibi, geminin ilerlemesine engel olan içinizdeki uğursuz bir kişiden başkası değildir dedi. Gemidekiler içlerinden birini denize atmak için kura çektiler. Kura Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Bunun üzerine biz seni denize atmayız deyip bir daha kura çektiler ve üç defa kura çekmelerine rağmen kura her seferinde Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Bunun üzerine Yunus Aleyhisselam kendisi denize atladı ve balık onu yüttü. Taus dedi ki bana bildirildiğine göre balık onu hasta bir şekilde sahile atınca yanında geniş yapraklı bir ağaç bitti. Geniş yapraklı bu ağaç da kabaktır. Yunus Aleyhisselam orada iyileşinceye kadar kaldı. Ve iyileşince de ağaç kurudu. Yunus Aleyhisselam kuruyan ağaca üzülüp ağlayınca allah Teala ona yüz bin kişinin helak olmasına değil de bir ağacın helak olmasına mı ağlıyorsun buyurdu. Bunu da Buhara ve Müslümin şartlarına göre sayısın adlı tefsirinde Ahmet bin Ambel'de zühter rivayet etmiş. Yunus Aleyhisselam'ın fazileti... 1090 numaralı rivayet Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhadan Nebi aleyhissalatü vesselam Rabbinden rivayet ederek şöyle buyurdu. Herhangi bir kulun kendisinin Yunus bin Medda'dan daha hayırlı olduğunu söylemesi yaraşmaz. Bunu da Say-i Sinat'la Buhar ve Müslüm rivayet etmiştir. Burada bırakalım inşallah. Subhanakallahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa in was safirichev eto